923. konu, Hazreti Peygamberle Eşabi'nin giyim kuşamları, Abdurrahman bin Ebi Leyla şöyle anlatıyor, Bir gün birlikte oturduğumuz bir sırada Hazreti Ömer şunları söyledi, Ben Ebu Kasım'ın, Hazreti Peygamber'in, Şam işi ve kolları dar bir cübbe giydiğini gördüm, Hazreti Peygamber bir yerden bir heyet geldiğinde en güzel elbiselerini giyerler ve ashabının ileri gelenlerine de aynı şeyi yapmalarını emrederlerdi, Kinde heyetinin geldiği gün Hazreti Peygamber Yemen'de yapılmış bir elbise giymişlerdi, Hazreti Ebubekirle Ömer'in sırtlarında da aynı elbiseden vardı.